Ses geliyor var tamam, bir ses kaldır evet. ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Yok, yok. Hiç gelmiyor. Arkadaşlar, gelen var? Başlayalım. Nauzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآل وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمرى وحلف أقتدا من لساني يفكه قولي. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تميل الحديث. رب زدني علما وفهما واحفني بالصالحين. Sallu aleyhe resulina Muhammed. Doğumunuz olsun. Sallu tabibi kulubina Muhammed. Doğumunuz olsun. Sallu aleyhe Muhammed. Değerli kardeşlerimiz, sohbetimizin hayırlara vesile olması için başta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem olmak üzere diğer bütün peygamberani zan hazaratını ve peygamber efendimizin evlat, ezvaç, eshab etbaının ve onların yollarını takip eden bütün silsileli sadat efendilerimizin, hocalarımızın, büyüklerimizi ve uzaktan yatından buraya gelen siz değerli kardeşlerimin cümle geçmişlerinin ve geçmişlerimizin ruhlarına ve kitabını okuduğumuz İmam Gazali hazretlerinin ruhuna, onun hocalarının ve evladının ruhlarına birer Fatiha, üçer İhlas-ı okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bu hafta 15 dakikalık gecikmeyle başlıyoruz. Hakkınızı helal edin. Bu akşam enteresan bir şey. Yolda böyle peş peşe sanki bir suikast düzenlenmiş gibi arabalar dizildi. Bizim arabanın iki tekerleydi sağ taraftan. Efendim lastik indi. Birini değiştirdik. Öbürü de yolda kaldı. Sağolsun Gökhan kardeş yetişti imdada yoksa derse yetişemeyecek. Bizden başka üç dört kişi daha. Sırada bakalım daha kaç kişi daha gelecek. ve çukur insan daha iyi anlıyor sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara eziyet verici bir şeyi yoldan atı vermekle, gideri vermekle sadakadır buyurmuş peygamber efendimiz şimdi ya bu dönemde bu nasıl anlaşılır diye insan düşününce daha iyi anlıyor tabi demek ki insanlara zarar verin tabi buraya gelinceye kadar da düşündüm Nasıl olur da efendim bu yetkilileri haberdar edebiliriz, bizden sonra gelecekleri aynı sıkıntıya düşmesin diye. Ama ben beceremedim. Yani becerebilecek varsa içinizde söyleyelim de inşallah insanlar zarar görmesin. Çünkü insanlara zarar verici bir nesneyi yolun ortasından kaldırıvermekte sana kadar buyurmuş sevgili Peygamberimiz. Bugün onu biraz daha o hadisi şerifi, Yeniden anlamış, öğrenmiş olduk. Geçen hafta en son öğrendiğimiz hadisi şerifi hatırlayacak olursak. Kim hatırlayacak? En son okuduğumuz, böyle çok can alıcı, keyif verici, efendim özendirici bir hadisi şerifti. Yılmaz kardeş, sen söyler misin? Geçen haftaki en son, senin uygulamalı olarak yapmaya çalıştığın bir hadisi şerifti elimden bir harf öğrenmek ya da bir hadis-i şerif öğrenmek. Dünyası ne hayırlıdır? Evet, bir senelik nafile, nafile ibadetten daha hayırlıdır buyurmuş sevgili Peygamberimiz. Bir sene efendim yatacaksın, kalkacaksın, aksatmadan, tembellik etmeden ibadet edeceksin. Nafile olarak tabi değil. Bunlardan elde edeceği manevi kazanç neyse, Efendim, e, bir hadisi şerifi öğrenip de onu başkalarına öğrenmek de elde edilecek sevap buna eşitmiş. Yani bu kadar önemli bir nokta. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, اِذَا مَا ademe اَدَمَا اِنْ قَطَعَ اَمَلُهُ اِلَّا مِنْ تَلَاثٍ İnsan öldüğü zaman, efendim onun ameli kesilir diyor Peygamber Efendimiz. Öldü, her şey bitti. Son nokta konduğu anda, efendim kazanacaklarımız, elde edeceklerimiz, defterimiz sürüldüğünde kapandığından dolayı bitiyor. Ama üç sınıf müstesna ediyor diyor Peygamber Efendimiz. Üç sınıf hariç. Bunlardan bir tanesi konumuzla alakalı efendim bir ilme sahip insanlar o ilimden faydalanıyordur. Bak İmam Gazali Hazretleri'nin defteri kapanmamış bu hadisi şerife göre. Neden? Vefat edeli şu kadar asır olmuş, bu kadar asırdır, hazırladığı bu güzel eserden insanlar faydalanıyor, bizden faydalanıyoruz, bizden sonraki insanlar da faydalanacak. Bu eserden faydalanıldığı sürece amel defteri kapanmayacak. Dolayısıyla bir tanesi insanların faydalandığı bir ilim geride bırakmak. Hadi bakalım şimdi herkes düşünsün. Biz öldüğümüzde böyle bir şansımız var mı? Böyle bir efendim yol bırakabiliyor muyuz? İkincisi efendim insanların yine faydalandığı sadakayı cariye, sevabı devam eden bir sadaka bırakmak. İnsanların faydalandığı nimetler. Bunun çok güzel örnekleri var elhamdülillah. Yani İstanbul'da bunu anlamak çok daha kolay. Efendim çünkü hemen aşağımızda Beyiz Muhalev Valide Sultan efendim, hastanesi, has, e, vakıf kurebah hastanesi e, bir hanımefendi tarafından yaptırılmış asırlar geçmesine rağmen adı değişiyor, şu hastanesi oluyor, bu hastanesi oluyor ama bina hep aynı bina, o zatın e, hastanenin adı değişse bile o bina orada bulunduğu sürece, o arsa, o mekana tahsis edildiği sürece e, insanlar bu nimetten faydalandığı sürece amel defteri hiç kapanmayacak. Efendim yine camilerimiz var, köprülerimiz var, en son yaşadığımız sel felaketinde Efendim birçok köprü köprüler efendim e, iflas etti. Mimar Sinan'ın inşa ettiği imar ettiği köprü o şeyinden hiçbir taviz vermedi. Asırlara meydan okurcasına insanların müdahalesine rağmen, hani fıtratı bozulmuş olmasına rağmen yine direndi sel felaketini. Ama bizim yaptığımız e, işte imar Bizim Başakşehir'de oturduğumuz mahalledeki cami yapılalı on yıl olmuş vesaire. E geçen sene elden geçmek zorunda kaldı. Çinileri dökülüyor. Ya gidin evin önündeki camiye, Sultan Ahmet Efendim Beyazıt Camii'ne vesaire. Yani asırlara meydan okuyor. Bu kadar depremler görmüş, senseliler görmüş, e, doğal afetler yaşamış. Hiçbirinde yani cüz'i sıkıntılar olmuş ama bunlar hemen ayakta. Bizimki on yıl yaşıyor. Neden? İşte o nedenin cevabını bulduğumuz gün, adam olacağımız gün sevgili her şeyimize yansımış bu. Şimdi o mübareklerin bıraktığı eserler asırlar boyu amel defterinin kapanmamasına sebep oluyor. Üçüncüsü de sevgili kardeşin örnekleri çoğaltmak mümkün. Ama konumuzla alakalı olmadığı için bunları kısa geçeceğim. Salih bir evlat bırakmak. Salih bir evlat annesine, babasına dua ettiği sürece onun da amel defteri kapanmıyor. En büyük yatırım. Ya da bazen bir zaten kitabında okumuştum da öyle diyor. En büyük sermaye yerine bıraktığın bir hayırlı evlat ya da yetiştirdiğin güzel bir talebedir. Eğer insanların faydalanacağı, insanların hayra davet edecek, hakka çağıracak, Allah'ın emrini tebliğ edecek bir talebe yetiştirdi. Efendim bir evlat yetiştirdin, o da senin manevi evladın oluyor talebe, ne oluyor? O hizmet ettiği sürece, insanlar ondan faydalandığı sürece sen bundan faydalanıyorsun. Bunun için bizim efendim, ta asr-ı başlayarak talebe yetiştirme faaliyetleri hep devam ederek gelmiş. Bunun ilk mimarı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı Suffe'yi efendim, ihtiyaçları karşılanmış, ne ihtiyaçlar varsa yemezsin, içmesi o günün şartlarında giderilmiş, mekanı tesis edilmiş, hemen de caminin yanında, mescidin yanında 24 saat Efendimizin manevi terbiyesinde yetişmişler, orada yetişen insanları da Peygamber Efendimiz mali olarak göndermiş, öğretici olarak göndermiş, insanların faydalanmasını sağlamışlar o an anneyi dedelerimiz medreselerle, tekkelerle devam ettirmişler, müesseseleştirmişler. Günümüze kadar bak geçenlerde efendim şeye gittik Süleymaniye Camii'ne gittik bilmem kaç bin dönüm arazi üzerine bir efendim tesis kurmuş ki mübarekler yani hastanesinden imarethanesine efendim hepsi düşünülmüş. O kadar ince zarif düşüncelerle ki orada bir şeyi Süleyman Zeki Bağlam abi bahsetti, çok hoşuma gitti. Yemeklerin dağıtıldığı yemekhane bölümünün de orada yemeklerin efendim e, ikram edildiği bir bölüm var. Orayı gösterdi. Yani adam böyle e, orada yemek alırken eğilmesi lazım. Fakat enteresan o pencerenin arka tarafında yemeği dağıtan da yemeği alanla birbirini görmüyor. Sadece el ve kepçe olsa biliyor. Karşı taraftaki yemeğini alıyor. Ama yemeği ikram eden ne ikram ettiğini, ne de ikram edilen ikram edeni görüyor. Bu kadar ince düşünmüş. Neden? İncitmemek için. Ya da Torpil yapmasın diye. ya bak bu bu gözüm tuttu. Ya da bu filanca zat bu bana yolda geçerken selam vermişti. Efendim buna bir kepçe daha fazla koyayım da efendim onu kayırayım olmasın diye. Bu kadar hassas bir düşünce var mı bugün? Oo hocam sen ne diyorsun ya oraya gelinceye kadar ooo yani biz de daha çok kurun ekmekler tüketmemiz lazım ki o seviyeye gelebilirim, evet. Bugün zaten sürünmemizin sebebi de o kıymetli kardeşlerim. O inceliği, o iman güzelliğini, zerafetini yakalayamadığımız için bugün böyle bu sıkıntılı durumlardayız. Elhamdülillah o güzellikler o günden bugüne devam etmiş. Bugün de elhamdülillah hocalarımız bu yolda güzel çığırlar açmış. Efendim ellerimizden tuttular. Bizleri yetiştirdiler, efendim. Sizler de yine öyle. Yani kurulan vakıflar, dernekler sayesinde aldığımız burslarla okumuşuzdur. Ve bugün elhamdülillah hizmet eden birçok böyle güzel kardeşimiz hep bu e, sevaplı çalışmanın semeresidir. Bugün de elhamdülillah bu çalışmalar devam ediliyor. İçinde bulunduğumuz vakfımız da bu amaçla, daye ile kardeşlerimiz tarafından şu anda hismetleri yüklenilmiş. İşte hizmetlerden bir tanesi e, bu haftalık derslerimiz. Gündüz yine e, kız öğrencilerimizin burada devam eden dersleri var. Haftanın beş günü. Onun haricinde iki tane efendim yine öğrenci evimizde kardeşlerimiz alıyorlar. E, daha gönlümüz çok güzel şeyler arzu ediyor. Ramazan ayında burada efendim, on bin civarında kardeşimiz elhamdülillah iftarda ee, yemek çıkarıldı, iftar yemeği yediler filan. Bu tabi e, zamanla inşallah daha da büyüyecek, daha da güzelleşecek. Nice insanlar istifade edecek. Biz de bu hadis şerifin müşterilerine talibiz. Her üç şıkkını da talibiz. Yani gönlümüz öyle arz ediyor ki, şu üç şıkta da bizim ismimiz kaydedilsin, yazısın Üç e, şıkta da amel defterimiz kapanmasın diye Arzu ediyoruz. Hocam ben nasıl yaparım? Hepinizin yapabileceği imkanınız var. Kiminize Allah maddi imkan vermiştir, o yönüyle. Kiminiz ilme yakındır, o yönüyle. Kiminiz efendim Allah hayırlı bir evlat vermiştir. Efendim evladınızı kılavuzlarsınız, hayda yönlendirirsiniz ya da buna efendim İmam Gazali Hazretlerini yetiştiren efendim o baba dostu gibi. Ya da efendim onu himaye edenler gibi, siz de böyle bu işe yatkın olanları himaye edersiniz. Sizin de amel defteriniz kapanmaz. Hemen akabinde gelen bir başka hadisi şerif. اَبَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعِلِهِ Hayrın işlenmesine sebep olan, onu yapan gibidir bu çok kolay. Hepinizin ezberleyebileceği. İsterseniz hemen şöyle not ediverin. اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعِلِهِ Bir hayra delalet eden, vesile olan, sebep olan onu yapan gibidir. E bazen Allah vermemiştir imkan ama Allah size öyle bir kabiliyet vermiştir ki, efendim insanlar arasında hayrın işlenmesine iyi bir köprü olabilirsiniz. Hayır köprüsü, kılavuz olabilirsiniz. Bir tarafta ihtiyaç sahibi var, bir tarafta da efendim bu fazlası var adamın bir şeyler vermek istiyor. E ne yapacaksın? Onu sevk edeceksin, yönlendireceksin. Mesela inşallah programın sonunda bir düşüncem var, onu da sizlerle paylaşacağım. E mesela bu yapacağımız çalışmaya siz de aracı olabilirsiniz, vesile olabilirsiniz. Evet. Bir hayrın işlenmesine sebep olan o hayrı işleyen gibidir. Şerrin işlenmesine sebep olan bunun zıttı da var. Adam şerli bir adam. Efendim Her tarafından böyle şer fışkırıyor. Ee, diğer insanlara kötülükte örnek oluyor şerde. Mesela alkolün yaygınlaşmasında, zinanın yaptığı. Da, efendim, faizciliğin yaygınlaşmasında vesaire vesaire. Böyle durumlarda da muhterem kardeşlerim, şerre delalet eden, sebep olan da on işleyen gibi olduğundan, onu takip edenler adedince günahı artıyor. Günahı artıyor. Evet. Allah Teala bizi ve neslimizi bundan korusun. Evet. Evet. Şimdi bir başka güzel hadis-i şerif geliyor. Hemen onun da mealini okuyalım. Hiçbir şeyde haset etmek yoktur. Haset Müslümana yakışmaz. Haram. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım de. Böyle öğretiyor Rabbimiz. Müslümanın beş büyük düşmanından bir tanesi de kimdir? Hasetçi Müslüman. Onda olmasın, bende olsun. Ya da bende de yok, onda da olmaz. Çekemiyor. Çok tehlikeli. Müslüman olduğu için tehlikeli. Hani münafı anlarım, kafir anlarım, şeytan anlarım, efendim, nefsi anlarım. Bunların tamam düşmanlarını biliyorum. Ama hasetçi Müslüman, işte en tehlikeli içinde. Adam şey yapıyor, yani çekemiyor, rahatsız oluyor, e, nazar ediyor. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Köyde çobanlık yaparken büyüklerimiz derdi ki aman evladım şu filanca zaten yanından geçerken şöyle hayvanlarımızı biraz hızlıca geçirin. O bir baktı mı böyle hadi verimle sütlü bir hayvana o zarar görür der anlayamazdım çocukken ya böyle de bir şey olur mu? Oluyor muhtemem kardeşlerim. Bir kardeşimizi hatırlıyorum. Hocam diyor vallahi benim gözümden ben kendi kendimden korkuyorum diyor. Bazen kendi malıma bile zarar veriyorum diyor. Maşallah diyeceğiz. Daha önemli bir kuvvete illa billah diyeceğiz. Yani e, nazar ve efendim hasedcini hasedinin semeresi neticesi diye düşünüyorum. Haset etmek gibi. haset Müslüman'a yakışmaz muhtemelen. Fakat iki nokta hariç iki zümreye haset edebilsin. Yani bu olumlu manada imlenebilirsin. Kimdir onlar? Kimlere imreniyeceğiz? Söyleyin. Alimler. Nasıl bir alim? İnsanları dalalete sürükleyen, şeytanın yoluna zevk edenler de var. Efendim? Allah dostu. Allah dostu. İlmiyle amil olan insanların faydalandığı alimlere demek ki gıpt denilebiliyor. Ben gıpt ediyorum. Yani e, böyle kendime model edindiğim güzel kocalarımız var, insanların istifade ettiği, onlara duktu ediyorum. Böyle hiç geçiriyorum. Allah'ım onlara verdiğin güzelliklerden bu aciz kuluna da verir misin? Yani onlar gibi olabilmek için ne yapmam lazım? Onlar hangi yolu izi takip etmişler diye efendim araştırıyorum. Onlar gibi olmak istiyorum. Onlara benzemeye çalışıyorum. Siz de öyle olmanız lazım. Mesela sahabe kelam içinden Hazreti Ebubekir-i Sıddık Efendimiz'e aşığım, hayran. Yani muhteşem bir örnek. İlimde öyle, tevazu da öyle, cömertlikte öyle, efendim sadakatte öyle. Resulullah mı söyledi bunu? Evet Resulullah. Muhammed söyledi. <gülüyor> Muhammed-ül Emin mi söyledi bunu? Evet o söyledi. O söyledikse doğrudur. Böyle sadık bir dost. Efendim kim var denildiğinde hiç itirazsız ben varım ya Resulallah diye diyebilen bir biliyoruz. Yani ne konuda bakarsanız bakın, Hazreti Ebu Efendimiz bir zirve. Hayranlıyım. Hazreti Osman Efendimizin Kur'an'la ilgisine, muhabbetine, edebine, hayatına hayran olmamak mümkün. Ya Hazreti Ali Efendimiz'e ne demeli? Hazreti Ali Efendimiz ilmin kapısı, şehri yani peygamber efendimiz verebileceği birçok güzelliği vermiş Efendim Hazreti Ali Efendimiz'e. Yani en çok sevdiği ciğer paresi Hazreti Fatıma'yı vermiş. Yani insan güvenmediğine, sevmediğine ciğer paresinin evladını teslim edebilir. Sahabe-i kiramın hepsi efendim, peygamber efendimizin kızına, Fatıma'ya aday olmuşlar. Hazreti Ebubekir efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, hepsi e, başkaları da efendim şeyleri var. Neden? Yani cinsellik değil sadece sebep Resulullah'a damat olabilmek, Resulullah'ın neslini bizim aracılığımızla devam etsin, bu nimete nail olalım diye hepsi e, aday olmuşlar. Hazreti Peygamber'e damat olabilmek için. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o güzeller içerisinde Hazreti Ali'yi seçmiş. Hazreti Ali Efendimiz bizim e, baştağcımız. Birçok yönüyle örnek alınacak yönleri var. Ama ilimde zirve, cesarette zirve. Yani bazı konularda sahabe-i kiram daha da böyle öne çıkmışlar. E şimdi bunları bizim tanımamız gerekiyor sevgili kardeşler bizim evladımıza tanıtmamız gerekiyor. Mesela bu zatlarla ilgili şöyle muhteşem televizyon filmleri olsa, diziler olsa değil mi? Gençlerimiz bilmem kim artistini, efendim sahte kahramanı değil de Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e saydığımız Hı. bu güzel özellikleri ki birçok daha örnekler bulabiliriz bunlara efendim. Bunların efendim gösterildiği bir dizi filmi olsa ne kadar muhteşem sonuçlar çıkar. Evladımız bunları izlerken Hazreti Ebubekir Efendimize iç geçirirse ben de bunun gibi olacağım diye. Kılığıyla, kıyafetiyle, tevazu ile değil mi? E bugün şimdi gençler izliyor Efendim Filanca e, diziyi, o dizinin e, Efendim kahramanının pijaması bile çok hafedersiniz. <gülüyor> gündem oluyor. <gülüyor> ya işte Filanca şahsın pijamasından olsun diyor. Acayip bir şey, giydiği takım elbise gündem oluyor. Niye bizim güzel örneklerimiz olmasın? Niye yanlış kahramanlara takip edelim sevgili kardeşler? Birincisi efendim hayırlı bir ilme sahip de o iliminden insanları faydalandırıyor. Mesela benim e, böyle e, işte birkaç tane örnek aldığımız var E bana durmamışlar yerinde. Yani il il. Efendim Ülke ülke dolaşmışlar, aralarda İslam'ı tebliğ etmişler. Bir Allah'ın kulunu daha elinden tutar da onu kurtarırım diye çırpınmışlar. Biz de böyle olmamız lazım. İş yerinizde yok mu böyle arkadaşlarınız? Kendi öğrendiklerinizi, burada dinlediklerinizi yarından itibaren iş yerinizde, efendim mahallenizde, apartmanınızda, ne bileyim akrabalarınız içinde bunları taşısanız, siz de bu sınıfa girmez misiniz? Girersiniz elbette. Herkes yapabildiği kadarıyla. İkincisi de muhterem kardeşlerim, Allahu Teala ona mal verir de, verdiği malı da Allah yolunda infak eder. Bu da imrenilecek bir sınıf. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e bu konuda hep kudret etmişler. <gülüyor> Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti, bu defa geçeceğiz Ebu Bekir'e diye <gülüyor> efendim yanlış etmişler. Geçebilmişler mi? Hayır. Hazreti Ebu Bekir o konuda zirve. Bayrağı kimseye bırakmıyor. Ne bıraktın geriye? diye sorduğunda en sevgili Allah ve Resulü yetmez mi? diye cevap verecek kadar teslim olmuş bir zirve. Hayatta bir defa böyle bir deneyebilsek. Allah vermiş bize. Yok mu bu konuda tasattuk edecek denildiğinde Allah ve Resulü yetmez mi diyecek kadar elinek bir kere yaşayabilsek keşke. Böyle bilsek. Şey. Gel de şimdi sen onu aş, onu geç. Onun önüne ulaşabilirsin. Ama gıptı edersek, onun gibi olmaya gayret edersek, yetişemesek bile muhterem kardeşlerim ona yaklaşırız. Mesela imkanı olan hani biraz böyle e, fırsat olan kardeşlerimiz gayret etse ben bir talebeye burs vereceğim en azından. Bir yetimin bakımını üstleneceğim. Ne bileyim işte daha siz örnekleri çoğaltabilirsiniz. Böyle zenginlere kıpta etsek de onlar gibi olmaya gayret etsek yapamasak bile niyetlendik ve sevgili peygamberimiz öyle buyuruyor. Gönlünden o işe yöneldin mi? yöneldiğin andan itibaren bir misli sevap yazılıyor. Bu, eğer buna imkan verseydim, benim yolumda tasadduk edecekti. Niyeti de, hani Rabbim kalpleri biliyor ya, niyetlendiğimiz andan Allah onu tasattuk etmiş gibi bir sevap yazdırıyor. Bir de, efendim, o imkanı becerdik, Allah fırsat verdi. imkanı tasattuk ettiğimizde bile ondan başlıyor da yüze kadar, yedi yüze kadar bazen de allah Teala yazınıyor Sadece infak etki yazın. Hani oruçta olduğu gibi. Oruçta ne diyor hepimiz? Oruçlulur yazın okuluma. Ne vereceğiz ya Rabbi? Siz oruçlu yazın onun karşılığında. Bunu ben takdir edeceğim. Ola sizin gücünüz yetmez. Neden? Oruç ikaz garantisi. Öyle diyor bir insan. Oruç ihlas garantili. Orucu her an bozabilirsin. Kimseye çaktırmadan yiyebilirsin, içebilirsin, diğer şeyleri yapabilirsin. Ama sırf Rabbinden korktuğun için yapmadığından dolayı ihlas garantili ve Rabbimiz diyor ki sadece onu oruçlu yazıyor Ne kadar verecek? Eh, i̇hlasımıza, samimiyetimize göre Allah Teala ona değer ver. Namaz, namaz da itaat garantili. Niye? Bir kere seccadeyi serip, bu seccadenin üzerine durabilmek, herkesin yapabileceği iş mi? Oho, ne bahaneler geliyor Şeytan ne bahaneler üretiyor? Önümüze ne engeller çıkartıyor? hele hani Şu kış günlerinde. Aman canım yani şimdi kılmıştık daha öyle ikindiye hem de de çabuk geri verdi, Az sonra kılarsın filan. Bir bakıyorsun tıp hatta ne zaman dokunuverdi, Tam kılacaktım filan. Ne engeller çıkartıyor. Buna rağmen değil mi ki sen efendim Rabbim emretti diye bütün engellemelere rağmen çıktın Rabbinin huzuruna Allah'a büyük durdun mu? Oh elhamdülillah bu da itaat garanti. Kim getirebilirdi seni seccadenin üzerine? Kim en şerefli yerini, hallını yere koydurabilirdi sana? Güç yeter mi buna? Ama ne muhteşem hazine muhterem kardeşlerim. Şu namaz var ya her geçen gün yeniden keşfediyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam da böyle sonbaharda bu dönemde anlaşılabilecek bir örneklikle bize <gülüyor> Ağacın dalından kuru bir dalı koparmış. Efendimiz örneklerle anlatmayı seviyor. Ondan sonra ağacın dalını sirkelemiş. Sirkeliyor. Sahabe-i Kiram hayretle bakıyor. Acaba Resulullah niye böyle yaptı? Dalı kopardı. Ondan sonra sirkeledi. Efendimiz Aleyhisselam merak etmediniz mi diyor bunu. Niye böyle yaptım? Evet ettik ya Resulullah. Hani diyor insan abdestini güzelce alır da, efendim böylece e, namazını kılarsa işte bu kurumuş yaprakların diyor daldan döküldüğü gibi günahlarınız da böylece dökülür buyurun. En bilgilisinde efendim en cahiline kadar anlayamayacak çıkar mı bu örnekte? Hazreti Selman rəşadullah da bir başka Ebu Osman radıyallahu anh Efendimiz'e bu şekilde örnekle Bir gün oturuyorlar ikisi. Efendim o da Efendimiz'in bu mübarek sünnetini ben de uygulamak istiyorum ama fırsat bulamadım. Eğer biraz böyle vakit erkenci olaydı. Ben de bu sünneti yerine getirmek için bir programda uygulamak istiyorum. Bir ağacın dalından koparacağım. Efendimiz'in insanladığı gibi sallayıp gösterim Unutulmaz muhterem kardeşim. Çocuklar, gençler bunu hiç unutmazlar. Muhteşem bir örnek. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz de Ebu Osman'a aynısını yapıyor. Ebu Osman merak etmiş. Ya Selman hayır diyor. Ne yapmak istiyorsun muacin diye dalını kopandı böyle sallıyorsun filan. Resulullah'tan diyor sallallahu aleyhi ve sellem böyle gördüm. O da bize böyle tarif etti, öğretti. Hani nasıl bu yapraklar dökülüyorsa günahlar da öylece dökülür. Namaz kıldığında bir mümin de güzel aldığında diyor. Ne muhteşem Sevgili kardeşlerim, allah Teala hazretleri bize ibadetlerimizin de vaktinden güzel yapabilmeyi nasip etsin. Olur. En büyük reçete biliyorsunuz ayın zamanda. Yine geçen akşam çocuklarla okurken karşılaştığımız güzel bir hatıra, namazlar <gülüyor> açılmışken bahs, onu da kardeşi vereyim sizinle. Ebu Mıylak radıyallahu anh Efendimiz yolda giderken bir eşkıyaya ne uğramış, efendim baskınına uğramış. Eşkıya bunları zapturap da almış. eşkiye diyor ki, mübarek ne istiyorsun? Malı al da diyor, beni rahat bırak yani. <Gülüyor> Yok diyor, tamam malını zaten aldım. Sanki babasının malı. Malı gazetmiş. Efendim geride de iz bırakmamak için sadece diyor malı yetmez. Seni de diyor, temizlemem lazım, biz bırakmayacağım. Adam eşkıya, yani eşkıya, ne istiyse yapar. O zaman diyor, bana bir isteğin var mı diyor eşkıya reisi, bir de centilmenlik yapacağım. E diyor, müsaade et de, şeylerimi çöz. Efendim, bir kere Rabbime namaz kılayım diyor. kere rekat namaz kılıyor. E, Ebu Mu'lak yanlış hatırlamıyorsam ve e, namaz kıldıktan sonra ellerini açıyor. Allah'ım sen sabırla ve namazla benden yardım isteyin buyurdu. Bak düştüm bir eşkıyanın eline. Ama kalpler senin <gülüyor> elinde ol dersen olur? Olma derse olmaz. Ben senden yardım istiyorum. Bu zamana kadar hep İyyâke ne'abudu ve iyâke lestâin dedim. Ya Rabbi beni benden daha iyi bilen sensin Beni bu eşkere'nin elinden kurtar diye o mübarek dua eder. Sabırla namazda dua ediliyor, yardım istendiği zamanlarda. Muhterem kardeşlerim az sonra bir zat geliyor süvari, adının üzerine dıgı dıgı dıgı dıgı dıgı Efendim, bu eşkereyisin kellesini alıvermiş ve eşkide'n bu mübarek sahabiyi kurtarınca efendim. Merak ediyor bu zat. Allah Allah. Nereden geldin sen? Ey mübarek. Yani tam böyle korkmuştum. Yani bu adam beni efendim malımı aldı. Canımı da alacaktı filan. Sen diyor birinci duayı yaptığında semanın kapıları açıldı. Dördüncü semaya kadar bütün melekler efendim bu sese kulak verdiler. Ben de Ya Rabbi bu sesin sahibine beni gönder de ben Buna yardım edeyim, bu vazifeyi bana ver diye Rabbimden istirham ettim, rica ettim, yalvardım. Allah da diyor beni sana yardım etmek için görevlendim Allah Allah. Ve o zat e, eşkıyanın şeyinden kurtulmuş. Olur mu hocam? Olur. Olur. Günümüzde de bunun örnekleri var. Şimdi zaman zaman kardeşlerim benden özellikle imtihan dönemlerinde hocam ne tavsiye edersiniz? Hangi duayı okuyalım? Hocam işte e, dünürcülüğe gideceğiz, kız isteyeceğiz. Hangi duayı tavsiye edersiniz? Şimdi bazı hani e, meşhur hocalarımız var ya. Efendim, Cuma gecede hangi namazı kılmamızı tavsiye edersiniz diye soruyorlar hocaya. Hoca da ballandıra ballandıra anlatıyor. Ya o namazı hiç kılmasa ne olacak ama farz namazı duruyor. Onu soran yok. Ya da öyle kurgulanmış televizyonda. sen farzan bahsetme. Ama böyle e, erotik olsun söyleyeceğiniz şeyler. Biraz insanların dikkatini celbetsin. Meraklansınlar insan. Onu söyle. Şimdi onu söylüyor hocam da. Efendim ama öbür farz olanlar söylemiyor. Ben de diyorum ki kardeşlerim imtihanlarda merak mı ediyorsunuz? yani Yardım istiyorsunuz zaten. Evet hocam. Öyleyse namazda beş vakitin dışında sahabe-i kiramın yaptığı gibi peygamber efendimizin yaptığı gibi siz de biz de bazen böyle kendimize bir iyilik yapalım. Efendim ee, Rabbimize namazla birlikte yardım isteyelim. Sonunda çok örnekler var sahabe-i kiramın hayatında. Onlara veren Allah bize de verecektir. Bilir Devam ediyoruz hadisi şerife. Bu parantez içi biraz uzunca oldu. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki Alâ rahmetullah rahmetullâh Ve men hulefâhuk gâlellezîne Yuh sünneti ve Yahannimo Benim halifelerimin üzerine Allah'ın rahmeti olsun. Allah'ın rahmeti benim halifelerimin üzerine olsun diyor peygamber efendimiz. Sahabe-i senin halifelerin kimlerdir ey Rasulullah diye soruyorlar. Peygamberimizin halifeleri kimler ola? Söyle bakın ne bu Bekir Hazreti, Osman, Hazreti, Bömer, Hazreti Genel olsun Onlar, yani soğut isimler Kimler olabilir? Sahabila Ali Asabi, Asabi. Asabi. Asabi. Asabi Evet. Sünneti Sünnetine tabiri Evet Yüzde yirmiş yaklaştın Doğru Benim sünnetimi ihya eden ve Allah'ın kullarına öğreten Kimselerdir buyurmuş Hı. Demek ki hepimiz Peygamber Efendimizin bu duasına mazhar olabiliriz. Allah'ın rahmeti benim halifelerimin üzerine olsun. Amin. Müjdesine inşallah bizler de nail olabiliriz. Nasıl? Çok kolay. Benim sünnetimi ihya eden ve onu öğreten kimselerdir. Biz bugün ne yapıyoruz burada Bak kaç tane Peygamber Efendimiz'in mübarek hadisi şerifini okuduk. Bunlardan bir tane saklamızda kalsa, yaşasak, yaşatsak, anlatsak inşallah bu müjdeye dahil olacağımız ümmet ediyor. Çünkü Efendimiz şunlar dememiş. Bize bir tarifname yapmış. Hepimiz o tarife göre bu müjdeye nail olabiliriz. Değil mi? Zor mu? Olur. Hele bugünün imkanlarında Elhamdülillah. O kadar kolay ki bir cep telefonuyla efendim işte ne kadar iş yapabiliyorsunuz. Buraya gelmeden önce ya ben bugün sohbete gidiyorum ama ya şeytan zaman zaman böyle adamı çeler. Ayağına çelme takar. Giderken yalnız gitmeyeyim diye efendim bir iki arkadaşınızı ararsınız. Arkadaşlarının bir tanesi de cevap verir. Gelir size icabet eder. İşte bu sürdüğünde de ihya etmiş olursunuz. Ya da bazen hanımlar gelmek istemeyebilir beyler ki o hanım niye gelmiyorsun sen yapak bu akşam gel birlikte öğrenelim bir hadis şerif efendim beyler hanımları teşvik eder ya da hanımlar beyleri teşvik eder e böyle durumda Allah ona rahmet etsin diyor başka hadis şerifler de var peygamber efendimiz tarafından zikredilen ibadetle alakalı Allah o hanıma merhamet etsin ki kendisi geceleye kalkar da eşini de kaldır Kalkamazsa biraz yüzüne su serpiverir. Bakar mısınız güzelliğe? Hadi gelin bu sünneti de uygulayalım sabah nasında, ondan sonra hışınla kalksın adamlar. <gülüyor> <gülüyor> sonra, sonra. <gülüyor> sonra sen dedi ki, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama gördüm filan, değil mi? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, e, şimdi her iki taraf da bunu dinlerse, burada uygulamak kolay olur. Şimdi hanım duymamış, bey bunu dinlemiş. Anlatmadan da yarın sabah bunu uygulamaya kalkıyor, hanım kabus görür gibi <gülüyor> kafayı yerken yani. diyor ama Peygamber e Efendimiz teşvik ediyor. Yani karı koca birbirine yaslanacak. Zaten aile de o değil. Kadın kocasına, koca hanımına yaslanacak da bir bütün. Onun için İslam'da eşitlik yok. Kadın erkek eşitlik kim demiş ona? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Allah kadına ayrı bir görev vermiş. Erkeğe ayrı bir görev vermiş. İkisini birbirinden ayrı düşünemezsin. O, evin çatısı gibi birbirine yaslanacak. Evin çatısından bir tarafını aldığı zaman diğer taraf durabiliyor mu? Duramıyor. Niye? E, yaslanması lazım. Karı koca da birbiriyle böyle muhterem kardeşim. Böyle olması lazım. Ya ben üstünüm. Kim dedi sana? Sende olmayan kabiliyeti Allah ona verdi. Erkekler, efendim çocuk doğurabilir. Çocuk doğurmanın sevabını alabilir mi? Çocuğu emzirmenin sevabına nail olabilir mi? E, erkek de aile reisi olması hasebiyle evine, çoluğuna, çocuğuna getirdiği kazandıklarından Allah ona da ayrı bir sevap veriyor. Erkeğin evine harcadığı her rakama karşılık 700 misliyle Allah mükafat verir diyor. Hanıma ayrı veriyor, erkeğe ayrı veriyor. Ya hanım beyin yerini, bey hanımın yerini tutmasının imkanı yok. Onlar birbirine yaslandığı zaman tamamını. Ya da bir elmanın yarısını aldığınızda bu tam bir elma mıdır? Değil. Aile de böyle muhtemelik kardeşler. Bir bütünün iki yarısı. Eşit mi? Her zaman eşit olmaz. allah Teala farklı kabiliyette var. Fizikende de böyle. Ruhen de psikolojik olarak da böyle, birçok yönüyle böyle, mirasta da ona göre Rabbimiz farklı taksimat yapmış. Ne gelirse ondan işittik ve itaat ettik. Ya Rabbi demek düşer biz müminlere. Ee, benim halifelere ve be, Allah'ın rahmeti üzerine olsun mübarek sözünden geldik. Demek ki sevgili Kimmiş Peygamber Efendimizin halifeleri? Kim söyleyecek? Benim, ciddiğine ciddiğine e benim sünnetime tabi olanlar öğretenlerdir efendim benim sünnetime tabi olanlar ve öğretenlerdir benim sünnetime tabi olan ihya eden ve onu başkalarına öğreten Büyük. kimselermiş kimmiş bakalım Beysel abisi de sen söyleyiver benim sünnetime tabi olan ve onu öğretenlerdir eyvallah bu kadar kolay ne diyor peygamber efendimiz Buna Engin bey nasıl bir duası var bu Hadis-i şerifin başındaki dua nasıldı? Benim halifelerimin üzerine Allah'ın rahmeti olsun diyor. Allah'ın rahmeti benim halifelerimin üzerine olsun diyor. Ya Peygamber Efendimizin duasından masallomla kadar muhteşem bir şema. İnşallah Rabbim bizleri bunlardan eylesin. Sevgili kardeşlerim Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz de demiş ki, buyurmuş ki bununla alakalı bir hadis rivayet eden ve rivayet ettiği bu hadiste insanların amelerine yardımcı olan kimseye o hadisi yaşamasından dolayı kazandığı sevap verildiği gibi başkalarının yaşamasından olacak sevap kadar da verilir buyuruyor. Ne kadar insan yaşadı bu hadis-i şerifi o kadar sevap. Allah zenginler zenginler. Siz ona muhtaksınız diyor. Bizim Fatma Bacı'ya telefon açmıştım bir ara. Bu tanıyorsunuz artık onu kardeşiniz. Efendim e, internette var Facebook'ta da sitemizde de izlemeyenler mutlaka izlesinler. E, İzmir Dikili'deyken aradığımda kalabalık bir topluluk var. Fatma Bacı'nın bugün menüde ne var? Ne söyleyeceksin? Ne ikram edeceksin buradakilere? Hocam Fatih suresinin 15. ayetine hediye edeceğim Rabbimiz ne buyuruyor orada, Allah zenginler zenginidir. Siz Allah'a muhtaçsınız. Biz Allah'a muhtaçız. Allah'ım ben sana muhtaçım. Çünkü seni seviyorum. Ne muhteşem cümle değil. Allah'ım ben sana muhtaçım. Çünkü ben seni seviyorum. Seni sevdiğim için sana muhtaçım. Yunus Emre gibi dersiniz. Eğer o sevgiyi tadarsak, efendim gönlümüzde onun sevgisiyle şimdi nema da bizi kaplarsa, o sevgi bizi yönlendirir, yönetirse, o zaman hiçbir şey bize zarar vermez. Yani şer gibi gördüğümüz yerlerdeki güzelliği bile o zaman kavrar hale geliriz. Süfyan-ı Sevri radiyallahu anh, az kalan şehrine gitmiş. Orada üç gün ikamet etmiş, oturmuş, misafir olmuş, Süfyan-ı büyük alimlerden. Fakat üç gün boyunca bir Allah'ın kulu gelip de Süfyan-ı hazretlerine dini konularda bir şey sormamış. Herkes kendi dünyasında. <gülüyor> Süfyan-ı Sevri babası diyor, burada bir hareket yok, ilme talip yok, ilim öğrenmek isteyen yok. Mübarek efendim ne olur diyor bana bir ücretimi, ücretini vereyim, bir araç tahsis edin, o günkü dönemde bir at getirin diyor, ben buradan gideceğim. Hayrola usta? Yani seni buradan yani bir hedefsizlik eder mi oldu? Bir sıkıntı verer mi oldu? Yok yok diyor, kimse bir şey keşke öyle bir şey olsa. <gülüyor> Kimseden tık yok, bir Allah'ın kulu gelip de bana ya şu konuda hocam bize bir şey öğret demedi, dolayısıyla bizim burada durmamız uygun değil diyor. Neden? Çünkü eğer ilme talebe olan, isteyen olmazsa ne olacak? İnsan kendi kendine görelecek. Rahmetli Esat Çoşan hocamıza e, arzu etmiş. hocam diyor ki Mehmet Said Efendi'ye, Üstad'la müsaade de ben de şöyle bir köye çekileyim, orada kitapları okuyayım, ilmi çalışmalar yapayım, efendim e, işte günahlardan da biraz daha uzak dururuz filan gibi böyle bir talepte bulununca Mehmet Efendi diyor ki hayır olmaz köye gitmene seni müsaade etmem diyor. Neden? Çünkü orada bu işlerden faydalanabilecek insanların azlığı sebebiyle ilim irfan sahiplerinin insanların faydalanabileceği yerde bulunması gerekiyor. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de bu hareketiyle öğretimin ne kadar büyük bir lehmiyet taşıdığını ve ilmin devam etmesinin bu vazifenin yapılmasına bağlı olduğuna ifade etmek istemiş. Yani ilmi devam ettirebilmek Efendim bu işin de mümkün olacağını bildiğinden dolayı ilim öğretmeye ne kadar hevesli, bağlı olduğunu, bu işe ne kadar eh ehemmiyet verdiğini fiili olarak oradaki insanlara öğretmiş muhtemelen kardeşler. Hasan-ı Basri Hazretleri de şöyle diyor, şayet alimler olmasaydı insanlar hayvanlar derekesine düşerdi. Yani insanları hayvanlık derecesinden alimler çekip çıkarır, onlara layık oldukları insanlık mevkine yükseltirler. Öyle değil mi? Yeryüzünde kan döken insanların elinden tutsaydı ahmet Yesevi'ler kan dökebilirler. Eşkıyaları ahmet Yesevi Hazretlerinin talebeleri evliya yapmamış Anadolu'ya gelerek. Balkanlara Hazreti Mevlana'nın efendim talebeleri giderek oraları fethe hazırlamamış mı? Osmanlı'nın fesini görmeye razıyız dedirmemiş mi? Mücahitlerden önce gitmişler oralara. oraları. Oraları fethe hazır hale getirmişler. Geçen akşam geçtiğimiz Pazartesi televizyonda misafir ettiğim e, Christine, burak bekmiydi herhalde öyleydi. O hanım efendi, e, efendim e, İsviçreli dansçı. Zirveye ulaşmış efendim şeyde. Amerika'ya bir gösteriye dans şeyine neyse işte o gittiklerinde arada efendim bir Müslümanla efendim tasavvuf erbabıyla tanışıyor. Onların halleri, hareketleri, samimiyeti, candanlığı, içtenliği mest ediyor. Bu güzelliğin kaynağını bulmam lazım. Husun kaynağını diye. Yollara düşüyor da Müslüman oluyor. Ve Türkiye'ye yerleşmiş. 18-20 sene olmuş Türkiye'ye yerleşerek hem Fatih de oturuyor. Türkçeyi öğrenmiş. 4-5 tane kitap yazmış. Müslümanlara İslam'ı öğretmeye çalışıyor. Çok da harika tesisleri var, tespitleri var. Yani öyle güzel. Türkçeyi de öğrenmiş. Merhaba da anlattı televizyonda bize. Yani demek ki gayret edince muhterem kardeşlerim oluyor. Ama bu işe e, nasıl elde etmişler? Amerika'ya giden, orada İslam'ı yaşamaya ve yaşatmaya çalışan Efendim bir mutasavvufun hayatından etkilenmiş. Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin kitaplarını okuyup da hala İslam'la şereflenen onlarca insan var. i̇bn Arabi Hazretleri'nin eserlerini okuyup da Müslüman olan onlarca örneğimiz var. Elhamdülillah Allah alimlerimizin eksiltmesin. Yani onların vardır son bir örnekle bugünkü dersini inşallah bitireceğiz. Yahya bin Muaz radıyallahu anh'tan rivayet edildi. Alimler ümmet için analarından ve babalarından daha merhametlidir. Alimler ümmet için analarından, babalarından daha kıymetlidir demiş. Bunun nasıl olabileceği kendisine sorulunca da, çünkü babalar ve anneler çocuklarını ancak dünya ateşinden korurlar. Yani dünyadaki felaketleri önlerler halbuki halimler ise Muhammed ümmetini ahiretin şiddetli ateşinden korurlar. Neçe nice anne babalar var ki biz bu kardeşimiz Şahin geldi bir kadıncağız bana Çanakkale'de efendimiz akrabamızdan da bir tanesi. Kızcağız üniversiteden okurken arada Müslümanlar elinden tutmuş. Efendim İslamlar şereflenmiş. İslam'ın inceliklerini öğrenmeye başlamış. İman ettim demenin nasıl bir sorumluluk getirdiği şuuruna erince Allah'ın farzlarından bir farzı olan tesettür emrini de yerine getirmeye başlamış. Tesettürüyle, başörtüsüyle, ana hocana baba hocana dönünce anası küplere biniyor. Kızım, ben seni dinçi olasın diye mi gönderdim üniversiteye? ben sen üniversiteyi da işte meslek sahibi ol efendim bir e, eline ekmeğini al diye gönderdim. Eğer bu başörtüyü çıkarıp üniversite okumazsan analık sütümü sana helal etmiyorum diyor. Bak şaşkınlar. Ondan sonra da kızcağız geldi ben de oraya gitmiştim ağlayarak Ahmet abi bana ne tavsiye edersin? Ana, annem diyor ki analık hakkımı sana helal etmiyorum emzirdiğim sütü sana helal etmiyorum başörtünü çıkarmazsan bakar mısınız şaşkınlığa? Şimdi bu ananın kıymeti ne? Allah indinde. Bekdua etse, haram etse Allah bunun bekduasını kabul eder. Etmez. Neden? Allah'a isyan olan noktada kula itaat olmadığından dolayı. Çünkü Allah'a isyana çağırıyor. Allah'tan daha mı yetkinsin sen ba adam? Be kadın? Değil. Şaşkınlığından, dolayı. bilmiyor. Bilmiyorlar demiyor muydu Peygamber Efendimiz? Bizim de gençliğimizde buna benzer böyle sıkıntılar oldu. Hocamıza sorduğumda evladım bilmiyorlar, bilinçeyi kadar anlatacaksın demişti. Onun için sevgili kardeşlerim, alimler annesinden babasından daha evladır. Oğlum oku da ekmeğini kazan, sırtını devleten hayal diye onlar Efendim hayatını kurtar diye, hayat sanki Efendim annesinin babasının ya da evladının elindeymiş gibi nasihatten bulunur. Ama alimler, aman evladım Allah'a itaat et, güzel kul ol, nefsine, şeytana uyma diye ebedi hayatımızı kazanmamız için 24 saat kendilerini seferber ederler. Vakıf insanlardır alimler. Hangi halime giderseniz gidin, ne zaman telefon açarsanız açın, hiç kapısından geri döndüğünüz oldu mu? Hiç denediniz mi? Böyle bir şey. Ben bu zamana kadar şahit oldum. Hangi hocamıza telefon açtıysam, Elhamdülillah 24 saat hizmette olduklarını gördüm. allah da Teala inşallah bu halimlerimizin kıymetini bilmeyi efendim, onlardan istifade etmeyi sizlere bir bizlere de nasip eylesin. Fatiha-i Şerife. Küçer Salavatı Şerif'e <gülüyor>